Merhabalar, Ayşe Çavdar ben, Açık Radyo'dasınız. Bir Yasaların Ruhu programıyla daha birlikteyiz. Ee, bu hafta e, bir konuğum var. E, ortam gene yok maalesef. Buradan kendisine selamlarımı iletiyorum işler göz aracına. E, konuğum ise Erhan Demir Dezen, şehir plancısı ve eski şehir plancı, şehir plancı odası, odası İstanbul e, Şube Başkanı. Ve Genel Başkanı. Ve Genel Başkanı. Daha önce. Daha önce. Onunla Erhan'la bu akşam Erhan'a hitap edeceğim çünkü kendisi benim çok eski bir arkadaşım. Erhan ile bu, bugün e, konuşacağımız mevzu e, tahmin edeceğiniz gibi önceki gün e, bir geceyesi operasyonuyla meclisten geçirilen e, TMOB'la ilgili yasal düzenlemeler. Bu düzenlemelerin içeriğini ne anlama geleceğini ve belki de biraz da TMOB'la AKP arasındaki e, siyasal rekabeti e, konuşacağız. Hı hı. Hoş geldin Erhan. Hoş bulduk teşekkür ederim Ayşe. Nasılsın? Teşekkürler. Nasıl hissediyorsun? Bir şehir plancısı Şimdi, olarak e, bir park sayesinde şehrin bu kadar gündeme gelmesine aslında tanık şehir, olduktan sonra. şehir epeydir gündemdeydi. Hı hı. Hepimiz içindeydik o gündemin. Hı hı. Ama ilk defa siyasallaştı bu kadar yoğun evet. bir şekilde ve siyasi gündemin tam odağına yerleşmiş oldu. Hı hı. Hazırlıklı değildik açıkçası. Yani hı hı. en azından meslek insanlar olarak hazır değildik. Hı hı. Kendi halimizde biz bir takım tartışmalar yapıyorduk ama. Ve bunun da aslında bu kadar kapsayıcı olabileceği konusunda bir umudunuz yoktu bildiğim kadarıyla. Öyle bir öngörümüz yoktu. Hı hı. Aslında çok da olması mümkün değil çünkü çünkü hani bu kadar büyümüş, siyasallaşmış, siyasal hareketlere dönüşmüş. Hani hep kentsel toplumsal hareket dediğimiz hareketler hep ola geldi biliyorsun. <Gülüyor> Türkiye'de de hep vardı. Son yıllarda hı hı. arttı kentsel dönüşümler vesaire nedeniyle ama... ...bunlar hep belirli bir çerçevenin içerisinde kaldı. Hı hı. Daha yerel nitelikte kaldı. Hı hı. Daha kent hareketleri olarak devam etti. Hı hı. Ve örnekleri de çok fazladır biliyorsun hı hı. yani. Hı hı. Ama şimdi ilk defa çok bambaşka bir noktaya taşındı. Ve aslında bizim çok da hakim olmadığımız açıkçası itiraf edeyim. Hı hı. Bir siyasi eksene doğru gitti tartışma. Hı hı. Zaman zaman yabancılaştığım da oluyor yani. Hı hı. <gülüyor> Bunu biraz samimi bir itiraf olarak... Bu benim mi isteğim mi? <gülüyor> kadar tartışılan. E tabi şimdi e, düşünsene şimdi El Cezire'den arayıp hı hı. E, yani <gülüyor> Bunlar, bunlar bizim bildiğimiz şeyler değil yani. Yani <gülüyor> Cezire'ye ne oluyor Gezi Parkı'nda filan <gülüyor> diye anlatmak durumunda kalıyoruz <gülüyor> yani Yani e, o bakımdan heyecan verici bir şey bir yönüyle. Ama bir yönüyle bizim çok tabii ötemizde yani çok daha farklı toplumsal dinamiklerin konusu haline gelmiş durumda. Ötenizde hani... olmakla beraber ama Erhan çok affedersin kestim ama oradan devam edeceğini de zannediyorum. <gülüyor> Aynı zamanda galiba e, pek tesadüf de sayılmaz çünkü... AKP yönetimi özellikle 2004'ten beri e, kentleri hem ekonominin hem e, daha doğrusu kendi ekonomik performansının ve toplumun dönüşümünün şeyse olarak hani temel zemini olarak çok hızlı bir şekilde dönüştürmeye başladı. Şimdi... Bu hızlı dönüşümün böyle bir tepki tepkimeye neden olabileceğini tahmin. Tabii ki dersin. tepki vardı Hı -hı. yani hatta işte tepkiler zaman zaman yerel seçimlerde filan da yansımalarını buldu biliyorsun 2009 yerel seçimlerinde Hı -hı. de bu tip tepkiler vardı İstanbul'da da gözlemliyorduk onu Hı -hı. bazı ilçelerde hatta belediye yönetimlerinin el değiştirmesi belki bu tip tepkilerin sonucunda oldu Hı -hı. Ee, ama sonuçta hani şu anki geldiğimiz nokta tabii çok bambaşka bir nokta ama ben sana şunu söyleyeyim yani kentle ilgili plancılar, mimarlar ve mühendisler hı hı. olarak yani genel olarak bu meslek grupları olarak bizim hükümetlerle falan karşı karşıya gelmemiz AKP'li olmadı. Tabi yani bir. Yani orada bir daha geniş bakmamız lazım. Elbette. lazım hı hı. şeyimizi. Ben işte 90'ların başından beri hemen hemen bu işlerin içerisindeyim. Hı hı. E, o zaman da yani pek çok İktidar değişti, koalisyonun hı hı. iktidarları oldu, hükümetleri oldu, farklı partiler, farklı kombinasyonları oldu. Hı hı. Ama mesela ben hani şöyle geriye doğru gittiğimde hı hı. E, biz mesela hep şeyden şikayet ettik. Yani hep bir neoliberal dalga var, hı hı. hep bir e, serbest piyasalaşma var hı hı. ve bu e, devlete ait bütün kurumları süpürüyor. Bu arada planlama da onlardan bir tanesi aslında 60'lardan beri. Hı hı. Onu da süpürüyor yani bir tür bir plansızlaştırma. Hı hı. Ondan sonra bir piyasalaştırma, serbestleştirme sürecinin bir parçası olarak zaten biz hep bu dönemi böyle tartıştık. Hı hı hı. Ee, bizim zaman zaman hükümetlerle e, e, daha hani köşeli bir şekilde karşı karşıya geldiğimiz dönemleri oldu, geçmişte de oldu. Mesela bir tanesini ben Refah Yol e, hükümeti döneminde hatırlıyorum. Hı hı. E, o dönemde odaların e, mali güçlerini hükümet kontrol altına almak istedi ve hı hı. kamu bankalarına bir havuz hesabı meşhur Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde bir kamu bankalarında bir havuzda toplamak hı hı. ve onu da işte devletin daha kontrolünü alma düşüncesi tabii, tabii, vardı. Tabii. Hı hı. Sonra o dönem Mesleki özelliği hı hı. tamamen ortadan kaldıracak bir. E, Tabi sonuçta şimdiki biliyorsun yasa da aslında benzer şey bir yerden yapıyor. geliyor. Hı hı. Hı hı. Yani kritik nokta bu şeylerin meslek örgütlerinin. E, özertliklerini ve özertliğinin de en önemli noktası kendi gelirlerini yaratabiliyor olması. Hı hı. Öbür türlü zaten hani, e, başka bir şekilde özertliği tanımlamak mümkün değil. Hı hı. E, o nedenle hani oraya müdahale ediyor. Hı hı. Onu Refah Yol döneminde de işte denemişlerdi. Hı hı. O dönemde e, bir şekilde daha sonra geri adım attı. Tabii koalisyon olması, o günkü hı hı. siyasi koşullar filan nedeniyle çok uzun süreli olmadı o. Hı hı. Şimdi bu dönem ne kadar uzun süre olur bilmiyorum. Hı hı. Ama bu dönemki e, yasal düzenlemenin hı hı. Ee, geçmişte hı hı. çeşitli izleri oldu. Yani hı hı. denemeler oldu buna dair. Buna dair denemeler oldu. Hı hı. Ee, örneğin bazı e, geçmişte Hatta hatta sana şöyle söyleyeyim, Sehpe'nin koalisyon ortağı olduğu dönemde, hı hı. yani e, Doğru Yol Partisi ile Sehpe'nin koalisyon hı hı. hükümeti olduğu dönemde, e, Kilalli ve Karayı altındı mı hayır, yoksa önce Demir elli inenülü dönemde, hı hı. E, hatta bakan Onur Kumbaracı başıken, bayağı işgimi. E, mesela onun şimdi isim vermeyelim, belki hayatta değil hocam. E, Oğütün o zaman çok da böyle yaşlarını başına almış hocalarından bir tanesi, bakanlığın üst düzeyde bir yöneticisiydi ve onun imzasıyla çıkan bir genelgele. <Gülüyor> Mesela bugünkü yasada okuduğumuz <Gülüyor> e, bu vize ve onay yapamaz <Gülüyor> e, ifadelerine çok benzer ifadeler vardı yani bundan aşağı yukarı 20 yıl öncesinde <Gülüyor> ve sosyal demokrat bir e, koalisyon hükümeti döneminde olmuştu yani bu. Orada tabii şöyle de, yani, Anladığım kadarıyla o zaman aslında e, odaların daha doğrusu sizinki gibi hani temel rant aracı olarak görülen şehrin üzerinde denetim mekanizması üretebilecek mesleklerin özelliğine e, hükümetler ya da siyasi partiler değil devletin bir gıcıklığı var belki bakıyorum. de partiler üstü bir, <gülüyor> evet, bir partiler olabilir. üstü bir gıcıklık söz konusu yani, devletleşen evet. e, siyasi hareket Aha. bir süre sonra kendisine hedef olarak seçiyor demek yani orada bir çünkü denetimden yani. kaçmak istiyor esasında. Denetimden kaçmak istiyor. Yani hı hı. E, Müzakere etmek istemiyor. istemiyor. Hı hı. Ve bizim de öyle şeylerimiz yok. Hı hı. E, ama tabii burada ilginç olan şu tabii. Yani aslında e, TMMO bir bir kurum. Yani TMMO'yı çok tartışmak lazım. Hı hı. E, biliyorsun kuruluşu da Menderes dönemidir. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Menderes'in mirasına ihanet ediyor şu anda AKP. Öyle A bir, öyle çok bir <gülüyor> <durum> var. <gülüyor> <gülüyor> yani mesela tek parti döneminin kurumu değildir mesela. 1954 yani <gülüyor> bayağı adam Menderes'in çok güçlü Tek parti de olduğu. muhtemelen istemezdi böyle bir Muhtemelen, muhtemelen. Yani bu hani bir de şeyin hani çok biraz hukuki bir terim kullanacak olursak hı hı. bir yerinden yönetim kuruluşu. Yani hı hı. 1954 konjonktüründe hı hı. hani Menderes dönemi çok da demokratik şeylerle anılan bir dönem değil aslında günlük hı hı. yaşam açısından değil mi? Yani birçok... ...iyi ya da kötü örneklerle birlikte anılan karışık bir dönem. Ama o dönemin kurumlarından bir tanesi. Hı -hı. Aslında Menderes dönemi o açıdan bu dönemi tartışmak bakımından biraz... ...bence üzerinde düşünmemiz gereken bir ya dönem diye düşünüyorum. Çok ilginç bir şey söylüyorsun şu anda. Bak şimdi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Hı -hı. Bugün kentleşmeyi ilgilendiren bir takım kamu kurumlarının kökleri birçoğu o dönemdedir. Mesela Hı -hı. İmar ve İskan Bakanlığı'nın kuruluşu Menderes dönemidir. Hı -hı. Çünkü bir inşaat süreciydi. İnşaat süreciydi ve onu İlhan Tekeli bir kitabında şöyle anlatıyor. Diyor ki Menderes biliyorsun o da İstanbul'un imarına çok meraklı bir ya başbakandı. Ya sonra, evet. <gülüyor> o bakımdan bu dönemi anlamak için hakikaten. Bütün sağ partiler hep öyle oldular ne <gülüyor> Şimdi diyor ki İlhan Tekeli diyor ki aslında diyor imar operasyonlarını hı hı. bizzat yönetti. Hı hı. Ama bir süre sonra bizzat yıpranmaya başladı. Çünkü bu tip şeyler yıpratıyor da siyasi olarak bir noktadan sonra çok hani... Tabii çünkü ee, çıkarların değiş çıkarları yeni değiştiriyorsunuz. Birileri sizi severken birileri sevmiyor. Sevmez hale hı hı. geliyor ve bir takım tepkiler de oluşuyor aslında. Hı hı. O nedenle bir süre sonra Menderes'in e, kurumsallaşma ihtiyacı duyduğunu, hı hı. imar konularını doğrudan ve bizzat kendi yönetiminde değil bir şantiye şefi edasıyla başbakanın yönettiği bir süreç olarak değil, daha kurumlara e, devrettiği bir dönem olarak Menderes'in daha sonraki dönemlerini böyle analiz ediyor. Hı hı. İmar İskan Bakanlığı kuruluşu. İşte daha sonra bölge planlamayla ilgili bir birimin kurulması falan o hı hı. o dönemler. Yani dolayısıyla şey de TMMOB de o dönemin bir kurumu. Hı hı. Ve TMMOB yani 61 Anayasası'nın da ürünü değil. Yani çok önemli yani bu. Yani hı hı. aslında 50 yıllara gidiyor olması. Esa, aslında tam da liberalleşmenin çünkü devlet liberalleşirken bir taraftan bir taraftan da kendisine denetleyecek çünkü kendisine denetleme denetleyecek kurumlardan yoksun bir devlet esasında meşruiyetini kaybetmiş bir devlet. Hem diyorsun. kendini denetletmek Ona... hı hı. E, hem de aslında e, bir takım meslek gruplarını kendi ve ...yeterliliklerini tanımak... Hı hı. ...onların kendi kendilerini yönetmelerini... ...ve kendi öz denetim mekanizmalarını... ...kurmalarına hı hı. izin vermek... ...şimdi... Birkaç tane meslek grubu var işte hı hı. değil mi? Yani işte tabipler var, hekimler Dolayısıyla var. Dolayısıyla onları aktörleştirmek, yani. özneleştirmek belki. Tabii. Yani, ve müzakere ortamını genişletmek gibi liberalizm de öyle bir şey geni, demek Tabi. Tabii. Bir de ama o dönemde şöyle düşünürsen yani e, TMMOB ve benzeri birkaç meslek e, şeyi kuruluşu o dönem. Hı hı. Bayağı üst düzeyde devlet protokolünde falan yerleri alıyor. Hı hı. Yani aslında TMMOB e, e, şeye kadar, 70'lere kadar, 70'lerdeki o siyasallaşma sürecine kadar çok fazla siyasallaşmış bir örgüt değil. Yani, meslek örgütü. Evet. Ha. Yani bir meslek örgütü ve devletin e, oldukça e, üstlerinde e, hatırlı bir noktasında bir protokolde yeri olan, mesela <gülüyor> cumhurbaşkanlığın bir takım davetlerine filan katılan, <gülüyor> öyle bir profilde olan. 60'lı yıllarda filan da öyle <gülüyor> <dememi o> be <gülüyor> Ki zaten biliyorsun o dönemler bir mühendislik şeyi de vardır. Böyle bir <gülüyor> ideolojisi de vardır. Bir, oldukça evet, sever hakimdir. bir Türkiye şeyi. E, evet. Yani de. o dönem öyle bir dönem. <gülüyor> ve Teombe öyle bir şeyin aslında hikayesi. <gülüyor> Ama kuruluş hikayesi de bu. Yani şimdi ve özerk olarak kurulmuş ve 54'ten bugüne kadar da en büyük müdahaleyi 12 Eylül yapmış. Bu çok enteresan. Yani Sonraki en büyük müdahale şimdi yapılacak olan galiba. Evet şimdiki müdahale 12 Eylül'ün yarım bıraktığını tamamlıyor. Ve aslında 12 Eylül'ün müdahalesi bugünküyle kıyaslandığında öyle çok da bir darbe yönetiminden beklenen dümdüz eden bir müdahale değil mesela. Çünkü darbe yönetimi galiba bu işten anlamadığını teslim ediyor. O dönemde birazcık. Şimdi darbe yönetiminin amacı ve Hı -hı. bütün toplumdaki sendikalar ve diğer bütün Hı -hı. örgütleri aslında zayıflatmak Hı -hı. biliyorsun yani Hı -hı. işte e, Türk iş bir tek Otonomiyi ortadan kaldırmak toplumun yani, otonom kurumlarını tabii, ortadan kaldırmak. Oradan kaldırıyor. Türk işi biliyorsun bir tek bırakıyor. Hı -hı. O da işte zaten hayli devletin kontrolünde kalıyor. Hı -hı. ...onun dışında diğer sendikaları kapatıyor. Meslek odaları yasayla kurulduğu için kapatmıyor ama... E, ...bayağı hani kapatmaktan beter ediyor. Hı hı. E, yöneticileri falan o dönem yine bu döneme benzer. <gülüyor> tabii yani çok daha büyük ölçüde tabii yani hı hı. bu dönemi biraz... <gülüyor> e, ...o nedenle hani e, şöyle diyelim, baktığımızda... O zaman 1980'in şöyle benzer dediğimiz zaman ne dediğimizi hı hı. aslında söyleyeyim... ...ondan sonra devam evet. edelim. Benzer dediğimizde... E, Hedefi dolayısıyla benzetiyoruz esasında yani ne yapmak onun etkisini istiyorum. azaltmak evet. toplum içerisindeki ve siyaset içerisindeki etkisini azaltmak bunu, ama bunu, yöntemleri farklı yani yöntemleri bir, farklı. bir tanesinde zaten darbe olmuş askeri cunta söz konusu ve Mesela hani ne hı. yapıyor biliyor musun yani bir tane bir iki tane kanun hükmünde kararname çıkarıyor on iki yıl dönemi ile ilgili hı hı. E, kamu kurumlarında çalışanların diyor. ...üyelikleri yani odalarına üyelikleri... ...kendi isteklerine bağlıdır diyor. Hmm. Mesela böyle çok zarif bir şey getiriyor. Böyle hani mesela üye olamazlar demiyor mesela. Hmm. Yani yasaklamıyor. Hmm. Ee, diyor ki tam da hatta şöyle diyor... ...asli ve sürekli devlet memuru olarak çalışan... Hı hı. ...mühendisler, mimarlar Bürokrasi, ve plancılar. odalardan bağımsızlaştırıyor dolayısıyla. Bağımsızlaştırıyor ama esasen Kendi odaların bank. da... ...asıl kamu çalışanlarıyla olan organik bağını biraz kesmeye çalışıyor. Hı hı. Tabii o dönemde serbest mühendislik ve mimarlık hizmetleri... ...bugünkü kadar büyük değil. Hı hı. Dolayısıyla odaların esas olarak hem toplumsal güçleri... Hı hı. ...örgütsel güçleri hem ekonomik varlıkları falan... ...büyük ölçüde kamudan, kamudaki üyelerinden de geliyor... 12 Eylül konjonktürü öyle bir konjonktürü. Bir de kamusal Türkiye'si. yani hani devletin de temel bir kamusal alan olduğunu, kamusal hizmet veren bir tabii. mekanizma olduğunu düşünürsen odaların o kamusal mekanizma üzerindeki etkilerini etkileri de güçlerini de, de, de, de, de o kamusal mekanizmanın içinde düşünüyor. örgütlenmiş olması çok evet. tabii odaları daha etkin hale getiriyor. Hı hı. Yani o dönemden 70'lerin Türkiye'sinde işte bakıyorsun işte maden tetkik arama gibi işte devlet su işleri gibi birçok aslında mühendislerin çok örgütlü olduğu kurumlarda hı hı. odalar da çok örgütlü ve aslında odaların örgütleri Örgütsel yapılarının büyümesi ve etkinleşmesi biraz o süreçle de bağlantılı hı hı. şimdi aslında onu kesiyor şey 12 Eylül hı hı. ama tabii 80'li 90'lı yıllar işte bu piyasalaşma hı hı. E, serbest piyasa liberal neoliberal piyasa vesaire bu mühendislik mimarlık hizmetleri alanında piyasalaştırıyor. Ve ee, siz iyice bağımsızlaşmış oluyor ve, ve, ve piyasası büyüyor ve serbest meslek erbabı büyüyor hı hı. ihaleler işte özel sektöre hizmet üretmeler hı hı. E, filan artıyor. Şimdi dolayısıyla odalar evet, 12 Eylül yönetimi tarafından kamuyla bağları kesilmiş olan odalar özel piyasaya dönüyor. Özel piyasada ...çalışan, serbest mimarlık mühendislik hizmeti üreten e, mensuplarını örgütlemeye başlıyor. Ve daha güçlü hale geliyor. Ve ekonomik güçlü. olarak daha güçlü hale geliyor. Devam edeceğiz, ee, bir ara vereceğiz, müzik arası. Ee, Erhan e, onu özel biri için çalacağımız müziği anons edecek şimdi. Evet, kızım ada için Tracy Chapman'dan Talking About Revolution. Eyvallah.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 Get there, yeah Who are people gonna rise up Take what's there Tekrar merhabalar. Açık Radyo'dasınız. Yasaların Ruhu programını dinliyorsunuz. Ben Ayşe Çavdar. Konuğum Erhan Demedizen birlikte. birlikte Tımobla AKP'nin ne alıp veremediği var meselesini konuşuyoruz. İlk yeri de e, tarihsel arka planı konuştuk ve e, esasında Tımobla e, alıp veremediği olanın yalnızca AKP olmadığını anladık. Şimdi AKP'nin Tımobla alıp veremediği e, olan Hükümet geleneğini ne türden bir yasayla çözümlemeye ve devam ettirmeye çalıştığını öğreneceğiz. Ne oldu şimdi bu torba yasanın içerisinde. Tımoba dair ne vardı ve ne yapılmış oldu? Tımoba dair iki tane cümle var hı hı. aslında. Ama bu torba yasanın içerisinde bir gün başka bir bence program yapmak lazım. Bu torba yasa ne? Sının içerisinde 11-12 tane madde var aslında ve bunların hı hı. hemen hemen büyük bir çoğunluğu yani birkaç tanesi köylerdeki yapılarla ilgili filan onları bir kenara koyarsak diğerlerin hemen hemen tamamı çok önemli. Hı hı. E, ayrı bir tartışma konusu ama tabii şu anda gündem nedeniyle TMMOB ile ilgili hı hı. olan e, iki cümle e, dikkatimizi çok çekiyor. Birinci cümle, e, imar yasasının, yani bunların her ikisi de imar yasasının içerisinde bir kere. Hı hı. E, bu şu açıdan önemli, imar yasası TMMOB'nin asli, e, TMMOB'nin görevlerini tanımlayan asli bir yasa değil. Hı hı. Yani TMMOB'nin kendi ayrı bir yasası var, anayasanın hı hı. 135. maddesine dayanan meslek birliklerini tanımlayan kamu kurumun telinde meslek odalarını tanımlayan maddeden gelen hı hı. ve Türk Mühendisliği Odaları Birliği yasası işte az önce konuştuğumuz Menderes döneminde Demokrat Parti'nin çıkardığı yasa hı hı. ve sadece 12 Eylül döneminde kısmi bazı e, sınırlamalar siyaset yasağı getiriyor hı hı. falan gibi e, bunlar var e, şu an gelen madde imar yasasının içerisinde geliyor dolayısıyla dolaylı bir müdahale aslında doğrudan bir müdahale değil dolaylı bir müdahale ve esasen odaların e, proje denetimlerini ...sınırlandırmaya yönelik, zorlaştırmaya yönelik bir müdahale. Ama az önce söylediğim gibi buna benzer müdahaleler geçmişte de vardı. Şimdi şu birinci cümleyi bir beraber okuyalım. Tamam. Yasadaki. Diyor ki harita, plan, etüt ve projeler... ...yani bu mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının... Ürünleri. ürünleri idari ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında... ...yani belediyeler hı hı. dışında ağırlıklı olarak... Meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Eyva. Şimdi bu birinci madde. Şimdi işte bu söylediğim, az önce de söylediğim yani SHP'nin koalisyon ortağıyken de genelgeler çıkararak yapmaya çalıştığı şey aslında bu. Hızla yani, icraat yapmak yani, için hükümet evet, projelerini denetimden kaçırıyor, oda o da denetiminden. Istiyor. Kaçırmak hı hı. istiyor. Şimdi aslında yasal olarak baktığımızda odaların yaptığı denetim bu denetim değildir. Hı hı. Ha. Şimdi <gülüyor> bu burada kafaların karıştığı bir nokta işte burası. Eyvah. Şimdi aslında odalar kendi üyelerini denetliyorlar. Hı hı. Yani imar planını, mimari projeyi hı hı. onaylayan kurumların yerine geçip hı hı. E, onların bir ön onay kurumu gibi çalışan. Yani mesleki aslında, denetim yapıyor, proje denetimi yapmıyor. yapmıyor mesleki etik denetimi mesleki yapıyor, mesleki etik, yeterlik denetimi yapıyor. Aynen öyle yapıyor. yapıyor. Şimdi dolayısıyla bu yetkisini de imar yasasından falan almıyor. Varlığından alıyor zaten. E, hem anayasadan alıyor 135. maddeden hem Hı -hı. de TNB yasasından alıyor. Yani Hı -hı. kuruluş felsefesinden alıyor. Dolayısıyla aslında imar yasasının içerisinde bu ifadenin konulmuş olmasının bir anlamı çok fazla yok. Tehlikeli bir şey söylüyorsun. Geçmişte, şimdi TMOB yasasında değişiklik geçmişte, gelecek diye korkuyorum. Geçmişte tutunakları okudum. <gülüyor> ee, Akif Hamza Çebi de TMOB <gülüyor> yasasını değiştirin diye akıl vermiş. Ben aslında burada <gülüyor> söylemeyecektim bunu ama. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu Sizi herkes yanlış alıyor galiba. Ayşe bu cümleyi geçmişte dediğim gibi yani bazı danışlar kararlarında da geçti. Şimdi burada odaların Onay anlamına gelen vize yapmaları gibi bir yasal yetkileri zaten hiçbir zaman olmadı. Hı. Odalar kendi üyelerine aslında şey deniyor buna. Yani bir danıştay kararında örneğin şöyle geçiyor: hı hı. Ee, Sicil durum belgesi hı. verebilir diyor. Hı hı. Yani bu kişi bu odanın üyesidir. Şu üniversitenin ilgili bölümünden diploma almıştır. Hı hı. O zaman zaman yaptığı denetimlerden işte geçerli puan almaktadır. Bu kişi bu hizmeti yerine getirmeye uygun ya bir onun kişidir. Onun mesleki uygunluğu, mesleki ne diyeyim, başarısı ya da başarısızlığı mesleki, mesle mesleki ehliyetini bir anlamda. Mesleki ehliyetini konfirme eden, teyit eden da bir şey. Bu çok normal bir bu şey. Olması gereken bir durum. Felsefe, kuruluş hı. felsefesidir. Yani öbür türlü zaten yani, o zaman kapatmak gerekir hakikaten ki şimdi ben tartışmaları da iyi okuduğumda hı hı. aslında AK Partililer de oraya çok girmiyorlar dikkat edersen. Yani o alanı dışında tutuyorlar. Hı hı. Onların derdi meslek odalarının çok hani çok merkezi bir noktasına müdahale etmek değil benim anladığım kadarıyla. Onlar projeleri... Odaların denetimden. yönetiminden uzaklaştırmaya çalışıyorlar Kim ama aslında ama aslında odalar var. odaların da ama burada bir miktar yanlış uygulamaları var işte onu da söyleyeceğim hı. ben ha, izin verirsen. Eğer. Yani odalar da zaman içerisinde kendi meslektaşlarına meslek etiği adına hı hı. bağımsız bir mesleki otorite olarak hı hı. E, denetleme konumundan uzaklaşıp hı hı. E, zaman zaman belediyelerle protokol yaparak maalesef. Oy bu özellikle 90'ların başındaki CHP'li belediyeler döneminde çok yaygınlaşmıştı. Hı hı. Belediye ile protokol yapıyor. Hı hı. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onayladığı bir e, pro mimari proje ya da bir tesisat projesi hı hı. önce gidiyor ilgili odadan vize ediliyor. Bunu Eyvah. belediyede şart koşuyor. Oy. Şimdi belediye belediyeyle böyle protokol yaptığın zaman yani hı hı. siyasi bir otoriteyle bir anlamda böyle bir şey yaptığında bir sonraki Ey. de geliyor onu kaldırıyor zaten. Eyvah. Şimdi aslında 94'te Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı olduğunda kaldırmıştı yani şeyi. Protokolü. Ee, Sözlerin yaptığı hı hı. bütün protokolleri iptal etti. Yani ondan sonra böyle bir protokol zaten yok. Ama odalar burada hatayı şurada yapıyorlar. Hı hı. Onlar da kendilerini bu projenin denetçisi gibi zannediyorlar. Zannediyorlar. zannediyorlar. Ve belediyelerle zaman zaman bu tip protokoller yapma noktasına düşüyorlar. Halbuki Töbe yasası... Teobe'nin kendi varlık nedeni, hı hı. kendi üyelerinin mesleki ehliyetlerini, mesleki hı hı. sicillerini tutmak hı hı. ve o yönden bir faaliyet denetimi, mesleki faaliyet ile. Hı hı. şey yapabilir. Yani burada hiçbir projenin tek hı hı. tek gidip odanın denetiminden geçmesi şart değildir. Mesela şu yasadan sonra odalar hı hı. kendi üyelerinin denetimini hı hı. yine kendi yasal çerçeveleri içerisinde farklı bir formatta da yapabilirler pekala. İkinci cümleyi hemen ikinci cümle, senden alacağım. İkinci cümle i̇ki iki çok tehlikeli. İkinci Aha. cümle çok tehlikeli esas. Hı hı. Ve ikinci cümlenin bu yasanın içerisinde olmaması lazım. Yani o konuda CHP'ler çok haklı hı hı. ve herhalde bu anayasa mahkemesine giderse çok tartışılır diye düşünüyorum. İkinci madde Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle <gülüyor> müellifler veya bunlara ait kuruluşların yani şirketlerin, <gülüyor> mühendislerin şirketleri <gülüyor> büro testçileri oda tarafından iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez. Bu ne demek anlamadım? Bu şu demek, bu şu demek odanın kendi üyeleri üzerinde yapacağı denetimlere uymayanlar burada... Yani kaçanlar oda denetiminden <gülüyor> e, kaçanlar e, evet, koruma fena. altına alınıyor. Çok fena. İşte, işte şey bu mi? kısım çok fena ve bunun aslında imar yasasında hiç yeri yok. Şimdi çünkü bu doğrudan doğruya meslek odasıyla kendi üyesinin arasındaki ilişkiyi düzenliyor. Hı hı. Bu doğrudan hakikaten başka bir yerde düzenlenmesi gereken bir aslında yasa. Aslında hani e, şeyde mühendisleri, mimarları işte daha doğrusu mes, meslek erbabını da yolsuzluk ve hani ne diyeyim sana teknik ya, bile bile teknik yetersizlik göstermekte mesleki yetersizlik göstermeye de teşvik ediyor neredeyse. Yani bu, bu çünkü seni denetleyecek kimse yok. Ben yani eğer istiyorsan Tamamen yapacağım. meslek insanlarıyla e, projeleri onaylayacak kurumları karşı karşıya getiriyor. Eyvah, eyvah. Arada hiçbir mekanizma bırakmıyor. Şimdi bugün odaların aman, denetimleri, aman. odaların projeler üzerinde yaptığı bu üyesini denetleme çerçevesinde yaptığı denetimlerin şu tip yararları oluyordu. E, şimdi diyelim ki bir mimar ya da bir plancı, mühendis bir belediyeye Hı -hı. bir proje onaylatacağı zaman belediyelerin çok çeşitli talepleri olabiliyordu. Onlar da hani eğer bunu yaparsam meslek odasının denetiminde olumsuz bir şey olur, Diyordu. sıkıntı olur. O da buna dava açabilir, bunu tespit edebilir bu mevzuata. Aykırı bir şey istiyorsun çünkü e, filan diyebiliyordu. Bu emecek. aslında meslek insanların da bir yerde koruyan bir kalkandı hı hı. oda denetimi. Bunun birçok meslektaşımız farkındaydı, birçok oda farkında değildi şimdiye hı. kadar. Şimdi aslında bundan sonra e, hı hı. daha çıplak yaşayacaklar o süreci meslek insanları. Yani meslek örgütünün o koruyucu kalkan görevi hı hı. biraz ortadan Belediyelere mahkum kalkacak. olacaktır idariye yani. E, gelecek hafta devam edelim Erhan. Çünkü şu an süremizi asma, aşmış vaziyetteyiz. Gece. Gelecek hafta Erhan Demir düzeni tekrar konuğumuz yapmaya e, söz veriyorum. Yasaların ruhundan Ayşe Çavdar e, ve Erhan Demir düzen İyi haftalar. E, i̇yi haftalar. <Gülüyor>